Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, emma ba'd. <gülüyor> İnşallah bu dersimde ve ilerideki olacak derslerde kardeşlerle anlaştığımız gibi dört Hulafa-i Raşidi'nin hayatlarından bazı faydaları anlatacağım onların hayatlarından ve faziletlerinden bahsedeceğim daha sonra Muavya radıyallahu teala anhun hayatından bahsedeceğim fakat ilk önce bugün Ömer e, ibni Hattab radıyallahu teala hayatından bazı faydalardan bahsedeceğim inşallah derse başlamadan önce bilin ki ey kardeşler sahabenin sahabe denildiği zaman İslam'da 3 şey anlaşılır Birincisi şer'i manası yani Kur'an ve sünnette genellikle geçen bir mana anlaşılır. Şer'i manası nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gören ve ona iman eden ve Müslüman olarak ölene sahabi denilir. Bu şer'i manasıdır. Bunun delili nedir? Müslüm'de geçen Ebu Hureyre radiyallahu te'ala annen hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ve dittu enni ra'ytu ashabi ve dittu enni ra'ytu ikhvani kardeşlerimi görmeyi temenni ettim der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe der ki biz senin kardeşleriniz değil miyiz ey Allah Resulü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki siz benim ashabımsınız benim kardeşlerim Benden sonraki gelenler benden bana iman edip benden sonraki gelenler benim kardeşlerimdir. Allah Resulü bu hadiste diyor ki siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonraki gelip bana iman edenler. Dolayısıyla bu hadisten anlıyoruz ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gören ona iman eden peygamber ne diyor siz benim ashabımsınız. Yani sahabe diye isimlendiriliyor. Bu şer'an şer'i imanda da İkincisi bir de lügat manası var. Sahabenin lügat manası. Yani ter, e, kelime manası, lügatta geçen mana. Sahabenin lügat manası mutlak e, mutlak arkadaşlıktır. Yani bir kişi diğerini tanıyorsa onun kavmindense o onun sahabesidir. Yani arkadaşıdır. Velev ki Müslüman olsun olmasın. Müslüman olsun olmasın. Senin muhitinde yaşayan kişiler senin nedir? Senin sahibindir de deniliyor Arapça. Bu buna delini bunun hangi ayette delir bunu? Allah Teala diyor ki ve ma sahibukum bi mecnun. Sizin sahibiniz yani arkadaşınız deli değildir. Kime hitap ediyor bunu? Müşriklere diyor ki müşriklere Allah Teala sizin sahibiniz yani peygamberi kastediyor mecnun değildir yani deli değildir. Dolayısıyla Mekke müşrikleri peygamberin neymiş? Sahip yani sahabesi. Ama buradaki anlaşılan mana hangi manada? Lugat manada. Şer'i manada değil. Lugat manada. Üçüncü manası ise örfî manada. İnsanların örfî ve adetinde sahabe denildiği zaman yani arkadaş denildiği zaman manası nedir? Bir kişiyle çok gezen. Bizim anladığımız örfî manada bir kişiyle çok geziyoruz. Hep onunla geziyorsa O nedir? Onun arkadaşıdır, yani sahibidir. Arapçası sahibidir. Bazen de kura, Sünnette bu manada gelebilir. Bunun delili ise Müslim'de geçen Buhari ve Müslim'de geçen İbn Abbas'ın hadisinde Allah Resulü diyor, 70 bin kişi işte hesapsız sualsız cennete girecek. Sahabeler heyecanlanıyor bu 70 bin kişi kimdir diye. Bazılar diyor ki La ala allahu, La ala hum sahibu Rasulullah. Umulur ki onlar peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahabi olanlardır. Sahabe kendisi diyor. Ama kasıtları ne? Yani kasıtları peygamber sallallahu aleyhi ve sellemleri çok gezenler. Normal sahabe değil. Hep peygamberle birlikte olanlar o 70 bin kişi olabilir. Onu diyorlar yani Ebu Bekir, Ömer gibileri. Ama peygamberle az gezen kişilere örfi manada sahabe denilmez. Anladınız mı? Bu üç manayı ayın Şeyhül İslam İbn Taymi'nin hacüs isimli kitabında zikredir. Ve Alaî e, Risale't-Sahbe isimli risalesinde zikredir. Dolayısıyla sahabe denildiği zaman şer'i manada bizim bildiğimiz sahabe, lügat manada, lügat manası ise kişinin Müslüman olup olmadığına bakılmıyor. Allahu Teala'nın size sizin arkadaşınız deli değildir Mekke müşriklerine yani arkadaşınız yani kendi kavmindeki şanslı kastediyor. Üçüncü mana ise örfî mana, bizim bildiğimiz arkadaşlık. Yani bir kişiyle çok gezen. O e, sahabe manasının manasına gelir. Bu bilindikten sonra Ömer radıyallahu teala anhun fazileti çoktur. Ömer radıyallahu teala anhu, Ebu Hafs. Bukhari'de geçen i̇bn Ömer radıyallahu teala anhu der ki Kuna nuhayyiru fî zemenin nebi sallallahu aleyhi ve sellem وَنَقُولُ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمْ عُمَرٍ وَرَسُولُ اللّٰهِ يُقِرٍ Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında insanları derdik, bu ümmetin, Peygamber'in yanında derdik, bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir'dir. Daha sonra Ömer'dir derdik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de susardı ve ve ikrar ederdi. Keda buharide geçen Muhammed ibnil Hanefiye yani Ali radiyallahu teala anhun oğlu, Ali radıyallahu anhu'ya sorar. Der ki ey babacığım bu ümmetin en hayırlısı kim? Der ki Ebu Bekir. Sonra kim der? Der ki Ömer. Yani ki Ali radıyallahu anhu der ki bu ümmetin en hayırlısı Ebubekir sonra? Sonra Ömer. Bu hadis Buhari'de geçer. Ee, Ali radıyallahu anhu'nun bu sözü Buhari'de geçer. Ve bu söz Ali radıyallahu anhu'dan mütevatir derecesinde gelmiştir. Yani kesin olarak Ali radıyallahu bunun söylemiştir. Mütevatır olduğunu Şeyhülislam İbn-i ve ve Dehebiye rahimallahu teala demiştir. Bilakis İbn-i Teymiye rahimallahu teala Akidetül Vasıtiyye isimli kitabında der ki Ve yıqirrune bima tevatere bin neklu al emiril mu'minin Ali ibn abi Talib Enne hayra hadil ummeti Ebu Bekir'in sümme Umar Ehl-i Sünnetin inancını anlatırken der ki Keza ehl Sünnet bu ümmetin en hayırlısı Ebubekir Bekir olduğuna daha sonra Ömer olduğuna ikrar etmiştir. Yani Ehl-i Sünnet buna böylece buna böylece iman etmiştir der. Şeyhülislam İbni Teymiye. Keda Bukhari ve Müslim'de geçen hadisde e, hadis Ömer'den rivayet rivayeten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der. Şöyle der. Beynemâ ene nâimun id Ben yatarken rüyamda bir süt ee, kabın içinde bir süt gördüm. Bana verildi o süt. Ve o sütten içtim der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ki doyana kadar. Daha sonra sütü Ömer radıyallahu teala anhuya verdim. Ve Ömer radıyallahu teala anhu da o sütü içti. Daha sonra sahabe peygambere sorar. Ey Allah'ın Resulü bu rüyayı nasıl yorumladın der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki ilimle yorumladım. Yani Umar radıyallahu Teala çok ilmi olduğuna yorumladım der. Çünkü o da sütlenmişti o rüyada. Keza Buhari ve Müslüm'de geçen Ebu Said'in Hudri'nin hadisinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem der ki: "Beyneme ene naimun iz bi rijalin fariytu qamisu ba'dihim ila ila Ben yatarken, uyarken rüyamda bu hadis Bukhari'nin üstünde geçiyor. Rüyamda bazı insanları gördüm. Ve insanların gömlekleri göğüslerine kadar sarkıtmıştı. Daha sonra Ömer'i gördüm. Ömer'in gömleği ise yere kadar sarkıtmış gidiyordu. İnsanların gömleği göğüslerine kadar, Ömer'in gömleği ise yere kadar. Peygamber'e sorduğu sahibi, ey Allah Resulü bu hadisi, bu rüyayı nasıl tabir ediyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu dindir dedi. Yani Ömer radıyallahu Teala anhun'un dininin çok olduğuna delildir dedi. Radıyallahu Teala anhu. Kaza Buhari ve Müslim'de geçen hadisde hadis Sa'd ibn Abi Waqqas'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Ma selaka Ömer fecen illa selaka şeytanu fecen aher." Ömer radıyallahu te'ala anhu hadis Buhari müslimde geçiyor. Allah Resulü der ki Ömer radıyallahu te'ala anhu bir caddeden yürürse şüphesiz ki şeytan diğer caddeden yürür der. Yani şeytan Ömer'le karşılaşmaması için diğer caddeyi alır der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Keda Buhari'de geçen İbn-i Mes'ud radıyallahu te'ala anhu der ki "Mazilna zilna fi izzetin mundu en esleme Ömer radıyallahu te'ala anhu Müslüman olduğu müddetçe biz izzetlendik. Ne zaman ki Müslüman oldu biz güçlendik ve izzetlendikler. Ömer radıyallahu teala anhu'nun faziletleri çoktur. Bilakis ilim ehlinin bazısı İbni Cevzi gibi Ömer radıyallahu teala anhu hakkında sır onun hayatı hakkında kitap yazmıştır. İbni Cevzi'nin İbni Cevzi'nin yazdığı kitap gibi. Bilakis Ömer radıyallahu teala anhu'nun en büyük fazileti en büyük fazileti Sahabi olmasıdır, Sahabe olmasıdır, Sahabeden ol, olmasıdır. Bu ise en büyük fazilettir. Ehl, zira ehl, zira ehli sünnet ve cemaatü gere, Sahabenin mertebesini hiç kimse alamaz. Sahabenin mertebesini dünyada insan gece gündüz namaz kılsa, gece gündüz oruç tutsa, uğut daha kadar altın infak etse, Allah yolunda harcasa, canını ve malını Allah yolunda harcasa sahabenin bir tanesinin mertebesine aşra, asla ulaşamaz niye çünkü Allah Allah-u Teala sahabeyi Kur'an-ı Kerim'de öldü ve dedi ki Muhammedun Resulullah vellezine amenu me'ahu eşiddau alel kuffari ruhamâu beynahum tarahum rukka'an succeden Muhammed Allah'ın Resuludur onun yanında olanlar yani sahabeyi kastediyor eşiddau kafirlere karşı şiddetlidir, Müslümanlara karşı rahmetlidir Onları secde ettiğini ve ruku ettiğini görürsün. Kimi? Sahabeyi. Allah-u Teala sahabeyi beyli övüyor. Kede başka ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor sahabe hakkında. kad رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ iz اِذْ يُبَيَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ Ağacın altında sana biat edenlerden Allah-u Teala razı oldu diyor. Ağacın altında peygambere biat eden kim? İçinde Ebu Bekir, Ömer, Uthman hepsi var. Sahabelerin birçoğu vardır. Başka ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. "Ve kullen vaadallahu'l husna." Ayetin öncesinde Allahu Teala işte fetihten sonra infak edenlerle fetihten önce infak edenlerden bahsediyor ve fetihten sonra mümin olup infak fetihten önce Mekke'nin fetihinden önce mümin olup infak edenlerin daha büyük mertebede olduğunu beyan ediyor. Daha sonra diyor ki "Ve kullen vaadallahu'l husna." Fakat allah Teala her iki gruba da çok iyilikler vaat etmiştir diyor. Yani her iki grup, Fethi, Mekke'nin fethinden önce de, Mekke'nin fetinden sonra da sahabelerin hepsine allah Teala iyilikler vaat etmiştir. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Sa'idin'in hudri hadisinde şöyle buyurur. La tesubbu ashabi, sahabeme herhangi bir şekilde kötü konuşmayın. Sahabenin herhangi birine şey, herhangi birisine kötü konuşmayın. Fevelledi nefsi bi Nefsimin yemin elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz Uhud daha kadar altın ittifak etse Allah yolunda onların bir avuç dolusu, bilakis yarım avuç dolusu, yarım avuç dolusu infak ettiğine hiçbir zaman yetişmez. Yani biz Uhud'u Medine'ye gidenler gördü. Uhud ne kadar büyük. O kadar bir altın biz infak etse, yani Uhud o kadar büyük ki Medine'yi komple baştan aşağı şey diyor takriben. Medine böyleyse Uhud tam böyle bütün Medine'yi içeriye alıyor. O kadar büyük. Allah Resul diyor ki, siz o dağa kadar bir altın infak etseniz sahabe de bir avuç dolusu infak etse sizin infak etmeniz o sahabenin infak etmesine yetişmez diyor. Niye? Çünkü sahabe Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabesi olduğundan dolayıdır. Keda bilin ki ey kardeşler, Ehl-i Sünnet ve Cemaat ehl Sünnet ve cema Cemaat'a göre sahabe hakkında kötü konuşmak caiz değildir. Veyahut da sahabenin herhangi birisi birisine aleyhinde konuşmak veyahut da onu kötü zannettirmek, veyahut da onların ayıbını araştırmak, veyahut da ayıbını insanlara anlatmak, veyahut da sanki onları hakir görmek, veyahut da onlardan herhangi birisine kötü lakap takmak, işaret etmek, onları küçümsemek, kesinlikle ehli Sünnet ve Cemaat'in inancından değildir. Doğru inançlı değildir bu kişi. Ve sahabenin arasında hukuk bulan bazı olaylar olmuştur sahabenin arasında bazı savaşlar olmuştur birbiriyle. Ehli sünnet ve cemaate göre bu savaşları insanların arasında anlatmak caiz değildir. Niye? Çünkü sen bunları anlattığın zaman insanların kalbinde ne uyandırmış oluyorsun? Onlara karşı belki de bir öfke veyahut da herhangi bir sahabenin aleyhine belki bir öfke uyanır kalbinde. Belki bir onları küçümseme uyanır birbiriyle savaştılar diye. Belki de Muaviya radıyallahu teala anunun hakkında bir kötü bir şey kalbinde vuku bulup, Bundan dolayı sahabenin arasında vaki olan olayları insanlar arasında anlatmak kesinlikle caiz değildir. Niye? Çünkü kötülüğe yol açıyor. Kötülüğe yol açtığı o kötülükte nedir? Sahabe hakkında kötü zannetmek, kötü düşüncede bulunmak. Kötülüğe yol açtığından dolayı sahaben arasındaki vuku bulan harfleri, hitalları, savaşları anlatmak kesinlikle caiz değildir. Ve bilin ki ey kardeşler, sahabenin arasında vaki olan bu olaylarda birçok rivayetler vardır. Kitaplarda birçok şeyler yazılıdır. Şehir İslam İbni Temya Rahimullahu Teala Minhac-ı isimli kitabında der ki, bu kıssalar, bu olaylar, bu kitaplardaki yazılan çoğu kıssalar uydurmadır. Özellikle Şia tarafından, Rafiziler tarafından çok şey Sahabeleri küçümsemek için, sahabeleri kötülemek için çok kısa uydurulmuştur. Ve bu çoğu bu kıssaların uydurmadır İbn Temiye ve Zehbin'in dediği gibi. Uydurma olmayanlar, uydurma olmayan kıssalar ya noksan yapılmıştır, alınmıştır biraz veya da eklenmiştir. Eklenmeyen veya da alınmayan noksan yapmayan kıssalarda eğer doğruysa sahabeler bunda muştehittir, yani istiğhattır. Işte İsabet ederlerse, iki sevap isabet etmezlerse bir sevapları vardır. Bilerek hata yapmışsalar dahi o da çok azdır. Sahabeler bilerek hata yapmışsalar dahi o bilerek hata yaptığı o küçücük hataları yanındaki dağlar kadar sahabe olması sevaplarının yanında hiçbir şey değildir. O sevaplar şüphesiz ki o hataları hataları silip silip sübürür, silip sübürür. <gülüyor> Dolayısıyla ey kardeşler bize vacip olan bizim görevimiz ehli sünnet ve cemaat olarak özellikle sahabelerin iyiliklerini, menakiplerini, kıplerini, güzel ahlaklarını, onların örnek olduğunu insanlar arasında anlatmamız farzdır bizim üzerimize. İnsanlar aramızda insanlar arasında sahabenin örnek olduğunu, onları örnek almamızı onlar bizim önderimiz olduğu ve onların güzelliklerini anlatmak anlatmak anlatmak ee, anlatmak farzdır. Bizim üzerimize fazdır bu. İnsanlar demin dediğim gibi birçok kitaplarda uydurma şeyler olduğundan dolayı ve birçok ahmak gerizekalı insanların bu gibi olayları, sahabe arasında vaki olan bu savaşları İnsanlar, avam insanların arasında anlattığından dolayı bu zamanda ve tarihte birçok kişi sahabe hakkında kötü konuşmuştur. Sahabeler hakkında kötü zanda bulunmuştur. Özellikle Muaviye radıyallahu teala anhu hakkında birçok ehl-i diyen insan dahi Muaviye radıyallahu teala anhu hakkında kötü konuştuğunu duyarsın. Onun hakkında kötü zanda bulunduğunu, bulunduğunu du du du du duyarsın ve görürsün. Bu niye? Çünkü birçok insanın araştırmadan uydurma uydurma kıssaları insanlar arasında anlattığından dolayıdır ki Muaviye radıyallahu Tealahu bu ümmetin dayısıdır. Niye? Çünkü kardeşi Hafsa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hanımıydı. Peygamberlerin hanımı nedir? M müminlerin annesidir. Dolayısıyla Muaviye radıyallahu Tealahu ne oluyor müminlerin Müminlerin dayısı oluyor. Muaviye radıyallahu anh müminlerin dayısıdır. i̇bn Abbas radıyallahu teala amma onun hakkında der ki Buhari'de geçtiği gibi Muaviye tu fakih, muaviye fakihdir der. Bilgilidir der. Keda Buhari'de geçen Ummu Haram'ın hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki اَوَّلُوا جَيْشِنْ يَغْزُ الْبَحْرَفَ وَمَغْفُورُ Deniz'de ilk savaşa giden ordu Allahu Teala onları affetmiştir der. Ve Muaviye Radiyallahu Teala anhu da o ordunun içindeydi. Yani Deniz'de savaşan ordunun içindeydi. Başka bir rivayette Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Kad evcebet onlara cennet farz kılınmıştır." Ve Muaviye Radiyallahu Teala anhu o ordunun ordunun içindeydi. Dolayısıyla ey kardeşler, sahabenin herhangi birisine, özellikle Muaviye Radiyallahu Teala anhu'ya Muaviye radıyallahu taala anhuna faziletlerini, iyiliklerini insanla, insanlara insanlar arasına anlatmak farzdır. Zira birçok insan özellikle bu sahabi hakkında kötü zanda, kötü zanda bulunmaktadır. Alakalı hal konumuza geri dönersek, Ömer radıyallahu taala anhunun hilafeti Hicri 13 senesinde olmuştur. Yani Ebubekr radıyallahu taala anhu öldüğü sene. Daha sonra hilafeti Ömer radıyallahu taala anhu olmuştur ve Hicri 23'ünde ise vefat etmiştir. Yani hilafeti 10 sene 10 sene sürmüştür. Ve hilafeti zamanında özellikle Ömer radıyallahu Teala anhu adaleti ile meşhur olmuştur. Hatta kafirler dahi Ömer radıyallahu Teala anhunun adaletine adaletine hayran kalmışlardır. Hatta Ömer bir kafir elçi Medine'ye geldiğinde Ömer radıyallahu taala anhuyu bir ağacın altında yaslanmış yaslanmış bir şekilde uyuduğunu görür. Kafir. Ve şunu der. Hakem tefaadelta. hakem fead, faadel, faadelta, faamint, faaminta, Hükmettin insanlara ve adi oldun, daha sonra emniyet içinde oldun. Emniyet içinde olduğundan dolayı da böyle rahat şekilde Rahat şekilde yaptın Çünkü yanında hiç korunucular falan yok. Kendi başına ağacın altında halife, ağacın altında ne yapıyor? Yatıyor, kafir de bunu görüyor. Ne diyor? Diyor ki, kafir de diyor ki adaletli olduğundan dolayı emniyette oldun. Emniyette olduğundan dolayı hiçbir kaygı, kaygı olmadı. Dolayısıyla rahat bir şekilde yattın der. Radiyallahu teala anhu, Ana kulli hal, Ömer radiyallahu teala anhu'nun hayatında, Birçok faydaları vardır. Bu faydaların birincisi, numara şeklinde ben şekillendiriyorum. Bu faydalarının birincisi Ömer radıyallahu teala anhu Allahu Teala'dan çok korkardı. Allahu Teala'dan çok korkardı. Hatta İbn Abbas radıyallahu teala anhu ya sorulduğunda Ömer'in Allah'tan korkusu nasıldı diye sorur, sorarlar İbn Abbas'a. İbn Abbas da der ki "Keanne't-tayr" Der ki Ömer radıyallahu teala anhu, sanki bir kuştu der. Uçtuğu zaman o kuşun tuzağa düşeceğinden korku, korkuyor gibi Ömer de Allah'tan öyle korkardı der. Kuş uçtuğu zaman tuzaktan nasıl korkar? İşte Ömer de Allah-u Teala'dan öyle korkardı der. i̇bn Abbas radıyallahu teala anhu. kaza Abdullah ibni, ibni, Abdullah ibni İsa der ki كَانَ الْعُمَرْ خَطَّانِ اَسْوَدًا Ömer radıyallahu teala onun yüzünde iki tane siyah bir hat vardır, bir çizgi vardır der. Niye? Çok ağlamasından dolayı ağladığı gözyaşları yüzünde çizgi oluşturmuş, siyah bir çizgi oluşturmuş radıyallahu teala anhu. Keda Bukhari'de geçen Abdullah ibni Şeddad der ki سَلَّيْتُ خَلْفُ عُمَرْ fi آخِرِ السُّفُفُ Ömer'in arkasında namaz kıldım der. En al arka saflarda. Fesmi atu shiqi shihiq buka iifi al Ömer'in ağlamasının sesini en arka saflardan duydum der. Şu ayeti okunduğunda, şu ayeti okunduğunda Ömer R.A. ağlamış. Şu ayet okuyormuş. Inna ma askubathi wa huzni Yusuf aleyhisselamın babası ne demişti Yus Yusuf'u kaybettiğinde? İnnemâ eşkû vezni ve huznî Hüznümü ve musibetimi ancak Allah'a şikayet ediyorum. Ayetine geldiği zaman Ömer radıyallahu teala anhu kendisini tutamamış ve ağlamış. Radıyallahu teala anhum. Kaza İbn Ömer radıyallahu teala anhu der ki, oğlu der ki, Ömer radıyallahu bu şuna iyi dikkat edin. Ömer radıyallahu anhu der bir gün bir kendi bostanına girdi, kendi bahçesine girdi der. O bahçede meşgul oldu. Yani o bahçe, bahçe onu o kadar meşgul etti ki bahçeden çıktığında baktı ki insanlar sabah namazını kılmışlar. Cemaatle kılmışlar. Ömer radıyallahu anh cemaate yetişememiş. Bahçe onu o kadar meşgul ettiğinden dolayı Ömer radıyallahu anh şiddetli bir şekilde ağlamış. Cemaate yetişemedi değil. Sabah namazını yetişemedi değil. Ağla, ağla, şiddetli bir şekilde ağla. O kadar üzülmüş ki şiddetli bir şekilde ağlamış. Ve o bahçeyi Allah yolunda sadaka vermiş. Sırf cemaate, sırf cemaati yetişmedidi. dediği, sabah namazına değil, sırf cemaate yetişmedidi. dediği bahçesini Allah yolunda sadakaya veriyor. Radıyallahu teala anhu. Dolayısıyla iyi <gülüyor> biz kendimize baktığımız zaman, bir de o sahabelerle kendimizi bir kıyasladığımız zaman, Ömer radıyallahu teala anhu'ya bir kıyasladığımız zaman, Allah yolunda kaç defa ağladık biz? Kaç defa namazda gözyaşı döktük? Kaç, de, kaç defa cemaati kaçırdık diye bu kadar üzüldük veya ağladık? Bilakis işimizden birisi beş vakit cemaate girdi, geldiği zaman kendisine ucub isabet ediyor. Kendisini beğenme isabet ediyor. Beş vakit namaza geldiği zaman bir günlük Dolayısıyla kişiye böyle bir ucub beğenme isabet ettiği zaman hemen... Hemen sahabeleri hatırlaması gerekir. Ömer radıyallahu teala anhu'yı hatırlaması gerekir. O zaman kişi kendisinin ne kadar hakir olduğunu, ne kadar küçük olduğunu farkında varır. Radıyallahu teala anhum. İkinci mesele ise, ikinci mesele ise kardeşler, Ömer radıyallahu teala anhumun ve la akidesine sımsıkı sarılmasıdır. ve velberâ akidesi nedir? İslam'da el-velâ velberâ vardır. Vela berâ'nın kısacası manası şudur. Müslümanların Müslüman olduğu için sevmektir. Kafirleri de kâfir olduğu için sevmemektir. Onlara buğuz etmek, onları sevmemektir. Kâfir oldukları için. Bidat ehlini, bidat ehli olduğu için sevmemektir. Ve müminlerin fasık olanları, günahkar olanların da günahkar olduğu olduğu kadar sevmemek Müslüman olduğu kadar da sevmektir. Walla walberanın kısacası böyledir. Yani müminleri Allah için sevmek, kafirleri ve bidat ehlini Allah için sevmemek, onlardan onları onlardan boğuz etmektir. Ve el wala walbera İslam'da önemli bir yeri vardır. Yani Allah için sevmek Allah için sevmemektir. Bundan dolayı İbn Aqil el Hanbeli rahimullahü teala der ki, İda aratta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 veyahut zamanında insanların çokça leb dediğine bakma der Ya insanların, Müslümanların Allah'ın düşmanı olan düşman olanları ne kadar sevmediğine baktır. Allah'ın düşmanlarını ne kadar sevmiyorlarsa bil ki o, o zaman İslam çoktur, Müslümanlar çoktur. Ama Allah'ın düşmanlarını seviyorlarsa kafirler gibi o zaman kişi namaz kılsa dahi Oruç tutsa dahi İslam azdır der İbnü'l-Kayyih rahimehullah teala. Kadah Hamet İbn, ibn Atik rahimehullah teala der ki Allahu Teala Kur'an ve Kur'an ve sünnette Kur'an ve sünnette der tevhid den sonra ve tevhidin zıttı olan şirkten sonra Allahu Teala en fazla velâ ve'l-berâdan bahsetmiştir. Der. Yani Allahu Teala'nın düşmanlarını, kafirleri sevmemek müminleri ise ee, müminler ise e, Allah için sevmektirdir. der. <gülüyor> Bilakis el-vela vel-bera o kadar önemli ki Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ı bize önder e, kılmıştır. Bu vela vel-bera akidesinde. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, sevmemek. Müminleri Allah için sevmek, kafirler Allah için sevmemektir. Allahu Teala Kur'an'da der ki قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي إِبْرَاهِمَ وَالَّذ۪ينَ مَعْهِ İbrahim ve onun da yanında olanlar sizin için İbrahim'de ve onun yanında olanlarda güzel bir örnek der. Yani İbrahim ve onun arkadaşlarında güzel bir örnek vardır der. Bu örnek nedir? İbrahim ve onun yanındaki İbrahim'in tabileri arkadaşları dedi ki اِذْ قَالُوا Kendi kavimlerine dedi ki İzgalu lı qoümihim, inna buraâu minkum, vımmma taâbuk, inna buraâu minkum. Kafarnâ bikum, vımmma taâ, kafarnâ bikum, vımmma taâbûdûn min dûnillâ. Dediler ki bak, Allah diyor ki İbrahim de sizin için güzel bir örnek var. Yani İbrahim'i örnek almamız lazım. Niye? Çünkü İbrahim dedi ki, dedi ki inna buraâu minkum, kendi kavmine kafir olan kavmine dedik, biz sizden uzakız dedi. Berri dedi. Kafarna ve bima min dunillah. Sizi ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizin hepsini ben küfrettim. Hepsini ben gittim. Kabul etmedim, küfrettim de. Ve <gülüyor> ve Ve bizim ve sizin aranızda bir düşmanlık hasıl oldu. Ta ta ki siz mümin olana kadar Tek bir Allah'a iman edene kadar bizimle sizin aranızda bir düşmanlık hasıl oldu der. Yani siz Müslüman olmadığınız müddetçe bizim ve sizin aranızda düşmanlık vardır der. İbrahim Aleyhisselam ve Allahu Teala diyor ki: "Qad kana tulukum fi İbrahim". Sizin için İbrahim'de güzel bir örnek vardır der. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselamı örnek almamız lazım. Kafirleri sevmememiz lazım. Allah'ın düşmanlarını sevmememiz lazım, bidat ehlini sevmememiz lazım, onların ve onların ibadet ettiği şeylere küfretmemiz lazım. Bazı insanlar diyor ki, bidattır diyor veya şirktir diyor, tamam bidat şirptir diyor ama bidatçılardan ve şirklerden sakınmıyor. Onların da hatası olabilir, onlar da hatalıdır falan, işini ne yapıyor, işi e, küçü, küçümsüyor. Halbuki İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Diyor ki sizi ve sizin ibadet ettiklerinizden beri diyor. Dolayısıyla Müslüman olan bir kişi kafirlerden ve bidat ehlinden ve onların ibadet ettiği şeyden e, beri olması lazım ve Allah diyor ki bize İbrahim Aleyhisselam diyor ki bizim ile sizin aranızda bir düşmanlık hasıl oldu diyor. Dolayısıyla bizim ile kafirlerin ve bidatçıların bidat ehlinin arasında bir düşmanlık bir düşmanlık hasıldır. Bilakis allah Allahu Teala başka ayetinde şöyle buyuruyor. لا تتخذوا لا تجدوا قوما يؤمنون بالله ve الاخري وادون من حاد الله ولو كانوا آباه أو أبناهم <gülüyor> أو إخوانهم أو Allah'a ve ahireti iman eden bir kavmin Allah'ın düşmanlarını sevdiğini göremezsin. ولو ki o Allah'ın düşmanları babaları Çocukları, kardeşleri ve kendi topluluğu olsa dahi Allah'ın düşmanı olduğundan dolayı bir müminlerin onları sevdiğini göremez. Ve ki baban olsun, kâfir olsun. Annen olsun, çocuğun olsun, kardeşin olsun, kâfir olduğundan dolayı bu kişiyi sevmek caiz değildir diyor. Allahu Teala'nın dediği gibi. Başka ayette Allahu Teala diyor ki: Ya iman edenler! la ve Hristiyanları veli edinmeyin. Bazıları velidir, bazıları da..." Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlara dost edilmeyin. Bilakis onlar birbirlerinin dostudur. Her kim onlara dost edinirse o, o onlardandır diyor. Başka ayette Allah-u Teala buyurur ki, يَا اِيُّهُ لَذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِدُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَا تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدِّهِ Ey iman edenler, benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlara sevgi bağlamayın diyor. Allah-u Teala bu ayette. Keda bu velâ velberâ akidesi dolayısıyla Kur'an ve sünnette çok geçmektedir. Kısacası dediğimiz gibi Allah'ın düşmanlarını sevmemek, kâfirleri ve bidat ehlini sevmemek ve müminleri de severken Allah için, Allah için sevmektir. Bu velâ velberâ akidesini en fazla yerine getiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Muslim'de geçen hadiste buyuruyor ki, لَا تَبْدَعُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ biz selam Yahudiler, İstanlara selamla başlamayın diyor. İlk selam verirseniz siz siz ilk selam vermeyin diyor. Niye? Çünkü çünkü izzet müminlerdedir. müminler dedi. vel bare, onları sevmiyoruz diye çünkü kafir olduğundan dolayı. Keda Ahmed ve Abu Davud'da geçen ve Şeyh İslam hadisi Hasan hadiste diyor ki Allah Resulü men teshbeha bi minhum. Kim bir kavme benzerse o onlardan da buyur. Dolayısıyla onlara has olan bir şekilde, onlara benzemek dair İslam'da, İslam'da caiz değildir. Dolayısıyla kısacası, ve la velbera akidesi Kur'an ve sünnette geçmektedir. Ve kısacası manasını anladınız hep. Hepiniz anladınız değil mi? Anladığınıza göre, ve la hakkında bazı önemli kaideleri zikretmek istiyorum. Bu, ka bu kaidelerden birincisi, kafirleri biz sevmiyoruz. Niye? Niye? Çünkü kafir olduklarından dolayı, çünkü çünkü kafir olduklarından dolayı, o kafiri Müslüman olsa ne yaparız direktmen? Direktmen severiz. Niye? Çünkü mumin kardeşimizi Allah için biz sevmek zorundayız. Ama kafirleri de Allah için sevmek caiz, caiz değildir. Bunu niye dedim? Çünkü birçok insan bunların içinde Yusuf'u'l-Kardavl de bulunuyor diyor ki Yusuf'ul Kardavi biz Yahudileri veya Hristiyanları sevmiyoruz çünkü topraklarımızı elimizden aldıklarından dolayı toprağımızı elimizden aldığından dolayı yani ne demek istiyor toprağımızı elimizden almasa biz onları severiz demek istiyor bu ise ehl-i sünnet ve cemaatin akidesine terstir ehl-i sünnete göre toprağını elinden alsın almasın kafir olduğundan dolayı biz onu sevmeyiz Allah'ın düşmanı olduğundan dolayı biz onu sevmeyiz Se sevemeyiz de Allah-u Teala'nın da dediği gibi ikinci şey ise ikinci kaydı ise İslam dışı bütün dillerin batıl olduğuna inanmak her müminin her mümine farzdır, vaciptir İslam dışı herkes kafirdir Müslüman olmayan herkes kafirdir ve o kafirin dini batıldır Allah-u Teala'ya yaklaştırmaz Bil bilakis Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Bu onların ibadet ettiği kiliseler sina sinagoglar ve diğer ibadethanelerin hepsi Allahu Teala'ya şirk koşulan yerdir. Ve bunların dinleri hepsi küfürdür. Müslüman olmadığı müddetçe hiçbir zaman cennete giremezler. Ve cehennem o kişilere cehennem o kişilere vacip olur. Dolayısıyla Müslüman olmayan herkes kafirdir. Bundan dolayı Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullahi der ki, Yahudi ve Hristiyanların kafir olmadığına inanan kişi icma ile kafirdirdir. Yani bir kişi şüphe etse bu kişi kafir mi, Yahudi kafir mi, Hristiyan kafir mi veyahut da acaba cennete girer mi diye şüphe etse icma ile kafirdir diyor Şeyhülislam Şeyh İbn-i Teymiye Rahimullahi Teala. bu zamanda bazı insanlar... Yahudiler Hristiyanlara kafir denilmez diye safsata ve hurafa getirmişler. Safsata, komik bir şey getirmişlerdir. Yahudiler Hristiyanların kafir olduğunu, kafir diye isimlendirilmesi Allahu Teala Kur'an'da diyor. Diyor ki: "Laqad kafar allazina kalu inna Allah üçün birisidir diyenler kafir oldu diyor. Allahu Teala diyor Dolayısıyla Allah'ın kafir oldu kafir diye isimlendirdiği kişiye sen nasıl kafir denilmez diyorsun. Kezâ Yahudi ve Hristiyanların kafir diye isimlendirilmesinde icma vardır. İcmâ'yı i̇bn Hazm Merâtib-i isimli kitabında zikretmiştir. Üçüncü bir kaydı ise ve lâ velberâ hakkında ey kardeşlerim. Kafirlerin bayramlarını kutlamak caiz değildir. Kafirlerin bayramları var biliyorsunuz. Bunları kutlamak icma ile caiz değildir. Allah-u Teala ayetinde der ki وَالَّذ۪ينَ la يَشْهَدُونَ الزُّرُ Müminlerin vasıfını zikrederken müminlerin aykıs ishafını, vasfını zikrederken diyor ki müminler hakkında وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ Yalan şeylere şahit olmazlar. Yalan şeylere şahit olmazlar. Tabiinden birçok ilim ehli diyor ki o yalan şey yani yalan şeye şahit olmazlardan kasıt, kafirlerin bayramlarını kutlamazlar. Kafirlerin bayramlarını kutlamazlar. <gülüyor> Kada Beyhakî'de geçen e, eserde Ömer <gülüyor> radıyallahu teala anhu der ki İyâkum ve ratânetel e'âcim ve lâ tedhulû fî kenâisihim yevme fe inne s-sokhata aleyhim Acemlerin, Arap olmayanların Acemlerinin